Selamun alaikum ve rahmatullah. Elhamdülillah, Elhamdülillah, Elhamdülillahi nhamduhu ve nasta'yinu ve nasta'firo. Ve nauzu billahi min shururi anfusina ve min seyate amalina. Men yehdihi Allah, fala mudillle. Ve men yudlil fala hadiyle. Ve neshadu an la ilaha illallah uhi dahedhu wa la shareeka lah. Ve neshadu anna muhammadan abduhu ve rasuluhu ama بعد, fayyâ ibadallah, ittaqullah bâ'atihu, inna allah ma al-lazina ittaqu, vel-lazinahum muhsinun. Kâl Allâhü Taala, azza wajel, fi kitâbi al-karîm, hazûbil-lâhim neshyîtanir rajîm, istîmâliyyil la t-takdûl yahudu wa nassara abliya, bazı them abliya, u bazı, minkum, minhum inna allaha la ya'tilu kulla zalimīn sadaka allahu alazim wa allahu ta'ala fi ayatin akhar astauzu bismillahi rrahmani rrahim wa lan tardha 'anka alyahud wa lan nasara hatta tattabi'a millatuh ila akhir alayat sadaka allahu alazim wa allahu ta'ala fi ayatin akhar astauzu billahi fa 'arid 'an zikrina fa yurid illa Sadakallahu'l-azim. Ve kâlen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem men teşebbehe bi gayrina feleyse minnâ. Sadaka Rasulullah, fîmâ kal ev kemâ kal. Evet okuduğum ayet-i kerimelerde Cenab-ı Hak önce Maide suresinde Ey iman edenler! Hristiyanları ve Yahudileri dost edinmeyin. Onlar birbirlerinin dostudurlar. Kim onları dost edinirse, o da onlardandır. Allah, zalim kavmi hidayete erdirmez. Buyuruyor. İkinci okuduğum ayette, Hristiyanlar ve Yahudiler, sen onların dinlerine, milletlerine tabi olmadığın müddetçe, senden razı olmazlar. Buyuruluyor. Üçüncü okuduğum ayette, sen bizim zikrimizden yüz çevirenlerden e, yüz çevir. E, onlar sadece dünya hayatını murat ediyorlar, istiyorlar. Dolayısıyla dünya hayatını isteyip bizim zikrimizden yüz çevirenlerden sen uzaklaş Buyruluyor. Okuduğum hadis-i şerifte de kim bizim dışımızdaki bir kavme, bir topluma benzerse bizden değildir. Buyuruluyor. Evet, la ilahe illallah diyen dostunu düşmanını aslında belli etmiş demektir. Bütün müminleri kardeş kabul eden, müminlerle ve Allah'la e, tevhid e, sözünü söylediği için bir antlaşma yapan e, muvahhid kimse, e, Müslüman olmayan bütün dünyaya karşı da e, savaş ilan etmiş, onlara karşı tavır almış, mücadeleye hazır olduğunu beyan etmiş demektir. Düşmanlık ve dostluk la ilahe illallah'ın ayrılmaz bir özelliğidir. Din'in temeli ve özü olan bu kelime aynı zamanda dost ve düşmanlığı da belirtir. Belirtir. Dostluğun temeli sevgi, düşmanlığın özelliği de ona karşı buz ve kin güdülmesidir. İşte la ilahe illallah da bunları içerir. Din sevgi ve buzdur. Allah'a karşı sevgi Allah'ın düşmanlarına karşı buzdan ibarettir din kabuldür ve reddir din la ilahe illallah önce isyan sonra kabulü ifade eder bundan dolayı kafirlerle dostluk Allah'ın dostluğunu kaybettiren onunla ilişiğinin kesilmesini gerektiren büyük bir suç olduğu gibi aynı zamanda sapıklıktır dalalettir doğru yoldan sapmak demektir. Ümtahine 1. ayette bu ifade edildiği gibi zalimlerden olmaktır. Tevbe 23'te belirtildiği şekilde ve kafirler safına geçmek onlardan olmaktır. Az önce okuduğum maide 51. ayette belirtildiği gibi. Allah'a düşmanlık yapanları Allah'ın düşmanlarını dost kabul etmek, Allah'ın düşmanlığını kazanmak ve küfrü imana tercih etmek demektir. Kafirleri düşman kabul edip onlardan uzak durmak İslam akidesinin olmazsa olmaz bir özelliğidir. Tavutu reddetmek yani onun inkar etmek bu anlayış olmadan Allah'a iman yeterli değildir, eksiktir. İnsanı kurtarmaz. Malum Bakara suresi 256. ayette kim Tağut'u inkar eder ve Allah'a iman ederse ancak o kopması mümkün olmayan sağlam bir kulpa yapışmış olur buyurulur. O yüzden Kur'an tabiriyle Tağut'a küfretmeyen yani onu inkar etmeyen kimse asla mümin olamaz. Tağut malum Allah'tan başka ona alternatif olarak ortaya konulan düşünce, hayat görüşü, sistem Kişi veya şeytani anlayışlardır. Allah'ın dışında ve ona rağmen Kendisine uyulan Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyen Devlet adamları Devletin düzenin kendisi Veya egemen güçlerdir. İşte onlara karşı tavır olmadan Onlar gibi yine zalimlere ve kafirlere karşı Hasmane bir tutum alınmadan Tevhid eri olunmaz Allah nazarında kişi mümin vasfını kazanmaz. Kişi tevhid kelimesini gönülden benimseyip diliyle ikrar etmekle, cahiliyeye ve şirk inançlarının tümüne tavır aldığını, onlara karşı mücadele etmeye hazır olduğunu, şuurlu bir şekilde onlardan uzaklaştığını ifade edip göstermek durumundadır. Aynı şekilde tevhidi benimsediği için artık cahiliye insanından, her çeşit sevgi, bağlılık ve itaat ilişkilerini koparması, yani onlara dostluk sayılabilecek davranışlardan kaçınma sözü vermiş olmaktadır. Evet, La ilahe illallah" diyen safını seçmiş durumdadır. Allah'ın gösterdiği bir safta e, cephesini belirlemiş olmaktadır. Allah'ın ve O'nun sevdiklerinin tarafını tuttuğu için kafirlerden yüz çevirmek, ve onlarla ilişkiyi kesmek zorunluluğu hissedecektir. Allah'tan başka ilah olmadığına dair şehadetin ve tanıklığın gerçekleşmesi için kişi sevdiğini sadece Allah için sevecek, bu ettiğine de Allah için kin ve nefret duyacaktır. Kendisine iyilik yapanları sevmek, herkesin hatta bazı hayvanların bile özelliğidir. Biz Nefsimiz için kendimize iyilik yapılmasını öne çıkartmak yerine sevdiğimizi Allah için seveceğiz. Bize zarar vermiş olsa bile bir mümini, bize faydası dokunsa bile bir kafire tercih edeceğiz. Çünkü nefsimiz için değil Allah için sevgimizi ve buğzumuzu öne çıkartacağız. sevdiklerimizi Allah rızası için dost edilecek, düşman kabul ettiklerimizi de Allah'a karşı oldukları için. Sırf bu özelliklerinden dolayı düşman tanıyacağız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis rivayetinde şöyle buyurur. İman ipinin, iman kulpunun en güçlüsü Allah için dostluk, Allah için düşmanlıktır. Yine Allah için sevmek, ve Allah için nefret duyup buğz etmektir. Mümin bazı dünyevi ilişkiler kurmak, alışveriş yapmak mecburiyetinde de olsa, yardımlarını da görse, hakimiyetleri altında da bulunsa, kafirlerin hiçbirini dost kabul edemez. Gönülden onları benimseyemez. Onlara destek olamaz. Kafirleri düşman kabul etmek, bazı görevleri yerine getirmeyi Tabii ki mecburi kılar yani düşmanlık sadece lafta kalacak bir iş değildir onları düşman kabul eden kimse kafirleri münafıkları tağutları taklit edemez onlara benzeyemez onlara itaat edemez onlara benzeyen onları yüceltmiş olur onlardan olmuş olur Tirmizi'nin rivayet ettiği hadiste böyle ifade eder her din ve her e, ideolojinin bir dostluk ve düşmanlık anlayışı vardır. İslam'ın e, dost ve düşmanlık anlayışı ise e, tabi ki Kur'an'ın belirlediği çizgi üzeredir Söz gelimi e, batıyı örnek almaya çalıştığı halde ne batılı olabilen ne doğulu kalabilen ülkelerdeki dostluk düşmanlık anlayışı çok kaypak bir zemine oturur. Yani ne doğulu ne batılı olamayan bir kimse ne Müslüman ne kafir e, statüsünü de kendisine uygun görmez ve acayip bir düzlem içinde. Onlardan veya diğer taraftan gidip gelir. Söz gelimi bu kaypaklığı tarih kitaplarına baktığınızda e, dost ve düşman tanımında rahatlıkla görürsünüz. İşte Kurtuluş Savaşı düşmanlara karşı yapıldı. Aslında Kurtuluş Savaşı İslam'dan ve Müslümanlardan kurtulmanın bir neticesi gibi değerlendirilebilir. Düşmanları yendik, yendiler. Kim o düşmanlar? Adı bile gündeme gelmez. Gelmiş olsa, bugün niye dost kabul ettiniz öyleyse? Dün düşmandı, yenmekle iftihar ediyorsanız bugünkü ilişkileriniz ne diye talebeler soru verir. O yüzden düşmandır sadece. Düşman ülkelerdir. Kaldı ki o düşman ülkeler galip gelselerdi ne yapacaklarsa onları yenen zihniyetler onlar adına onu yapmışlardır. Yani onlar İslam'ı birinci tehlike ve düşman ilan edecekse Onlara galip geldiği düşünilen zihniyetler bunları yerine getirmişler. İşte bu kimliksiz yaklaşım, hangi ülkelerle dost, hangileriyle düşman olduğu belli olmayacak e, zikzaklar çizmeyi getirir. Sözgelimi ırkçı ulusalcılara göre dostluğun ölçüsünü kan belirler, düşman da başka başka ırklardır. Türk'ün Türk'ten başka dostluğu yoktur. Her şey Türk için, Türk'e göre, Türk tarafından. Tanrı Türk'ü korusun. Başkalarını değil ve benzerleri. Dolayısıyla dost tanımı e, kimine göre ırk anlayışıyla öne çıkar. Sözgelimi, sosyalistlerin, komünistlerin e, dost anlayışı kendi ideolojilerine göredir. Kendi yoldaşları onlar için sınır tanımaz dost kendi ulusu farklı ideolojiye mensupsa düşmandır. Nazım Hikmet'in deyimiyle o öyle diyordu vatanım royi zemin milletim nev'i beşer. Yani bütün dünya ülkeleri benim vatanım millet olarak da insanlık. Ama tabii kendi ideolojisine uyması şartıyla. Müslümanın vatanı doğduğu veya doyduğu yer değildir. Dostları da hemşehrileri veya vatandaşları değildir. Onun vatanı Allah'ın dininin hakim olduğu yerdir. Peygamber Mekke'de İslam hakim olmayınca vatan olarak nereyi seçmişti? İslam'ın hakim olduğu Medine'yi. Hatta Mekke'yi fethettikten sonra da orayı kendi ülkesi olarak artık kendi vatanı olarak devam ettirdi İslam'ın hakim olduğu yer neresiyse orası bizim vatanımızdır ve vatanın bizim doğduğumuz yer olarak bir kutsallığı filan söz konusu değildir söz gelimi Rusya'da veya Yunanistan'da doğsaydık orası için savaşmak orasını kutsal kabul etmek ee, ne kadar doğru olur idiyse başka bir yerde doğup büyüdüysek orayı yüceltmek de e, oradaki insanları tümüyle dost kabul etmek e, vatandaş ve hemşehri olarak bağrına basmak da o kadar problemdir Yunanistan'da doğsaydın Yunanlıları hemşehri ve vatandaş kabul edip bağrına basacaktım ki doğabilirdin orada kendi irademle burada doğmuş değilsin Rusya'da doğmuş, büyümüş olsaydın oradaki insanları dost kabul edecektin. Hayır, böyle değil. Müslüman'ın dostu ancak Allah'ın dostlarıdır, müminlerdir. Tabi her mümini dost kabul edemeyebiliriz. Yani samimiyet açısından. Ama düşman kabul edemeyiz. Tekfir edemeyiz, dışlayamayız. Bizim cemaatimizden, bizim grubumuzdan değil diye onları düşman ilan etmek, düşmanlara, kafirlere, e, düşmanlıkta diğerlerini tercih etmek bir Müslümana yakışacak bir durum değildir. Mümin için ölçü nettir. Allah için sevgi, sevgi Allah için buz, Allah için dostluk, Allah için düşmanlık. Dost, bizi gerçek dosta yaklaştırandır. Düşmansa, gerçek dostumuz Allah'tan bizi uzaklaştırandır. O yüzden bazen, bazen eşlerimiz ve çocuklarımız bile bizim düşmanımız olabilir. Kur'an öyle diyor çünkü. Sizin eşlerinizden ve evlatlarınızdan size düşmanlar olabilir. Tekrar edeyim. Benim cennetime engel olan, beni Allah'tan uzaklaştıran, Eşim veya çocuğum da olsa o bana düşmanlık yapıyordur. Evet. Kapı komşum veya aynı baba ve anneden doğma kan kardeşim eğer İslam'ı benimsemiyorsa, küfrü İslam'a tercih ediyorsa benim dostum olamaz. Benim yakınım olamaz. Ama Amerika'da veya Avustralya'da bir Müslüman, Müslüman olduğu müddetçe benim dostum ve kardeşimdir. Onu kan kardeşime tercih etmek mecburiyetindeyim. Ey iman edenler! Sizden kim dininden dönerse bilsin ki Allah sevdiği ve kendisini seven müminlere karşı alçak gönüllü, kafirlere karşı onurlu ve zorlu bir toplum getirecektir. Bunlar Allah yolunda cihad ederler Hiçbir kınayanın kınamasından korkmazlar. Bu Allah'ın dilediğine verdiği lütfudur. Allah'ın lütfu ve ilmi geniştir. Günümüz Müslümanların önemli bir kesimi, dostluk ve düşmanlıktaki ölçüyü unutup, farklı görüşteki Müslümanlara düşman gibi davranıp, onları itiyor, kendilerine şimdilik dokunmayan, ılımlı kabul ettikleri kafirlere sempati besleyerek dost gibi yaklaşabiliyor. Bunlar kesinlikle doğru değildir. Bütün Müslümanlarla samimi olmasak bile samimi olduklarımız mutlaka samimi Müslümanlardan olmalı. Bütün kafirlerle ilişkimizi koparmasak da ama onlarla gönül dostu olmamız onlardan olmamız onların derine girmek gibi kabul edilmeli. Dost imandaştır, gönüldaştır, fikirdaştır çünkü. Kişi dostunun dini üzeredir. Dostluk, sevgi kuru bir iddiadan ibaret değildir. Allah'a dost olmak, Allah'ı sevmek davranışla ispatlanmadıkça kuru bir iddiadan, insanı kurtarmayan bir avuntudan ibarettir. Allah'la ve Müslümanlarla dost olduğumuzu dillendirmekten öte davranışlarımızla gösterip ispat etmeliyiz. Resulüm de ki, eğer Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun. O zaman Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Ali İmran 31 Düşmanlık da dostluk da bedeli olan, ispatlanması gereken bir bağlılık veya ret, ilişki veya bağları koparmaktır. Allah size imanı sevdirmiş ve onu gönüllerine süslemiş, sindirmiştir. Küfrü, fıskı ve isyanı da size çirkin göstermiştir. İşte doğru yolda olanlar bunlardır. Hucurat Suresi 7. Ayet Nalim Evet, sevgi ve dostluğun gerekleri vardır, bunları şöyle sayabiliriz. Allah için yardım, ikram, saygı, gerek kalple ve gerek dış görünüş ve tavırlarla kişinin sevdiğiyle beraber olması. Hayatın zorluklarına ve kafirlerin baskılarına karşı dost kabul ettiği insana destek olup moral vermek, onu küfre ve kafirlere karşı güçlü ve hakim kılmak, üzüntüsüne ve sevincine ortak olmak. Allah'ı sevmek ve Allah'la dost olmak demekse, Allah'ın dostlarını sevmek, onlara yardımcı olmak, onların yanında yer almak, Allah'ın dinine yardım etmek demektir. Allah'ın dostları bütün müminlerdir. Namazını kılan, zekatını veren. Yoksa özel, insanüstü özellikler yapan, evliya denilen uçanlar, kaçanlar, süpermenler değildir Allah'ın dostları. Hepimiz Allah'ın dostuyuz. Mümin olduğumuz müddetçe. Bu konuda iki özellik vardır. İnsanlar ya Allah'ın dostudur, ya şeytanın dostudur. Şeytanın dostu olmayanlar, Allah'ın dostu, Allah'ın velisidirler. Kur'an dostlukları ikiye ayırır. Bu saydığım şekilde her insan bu iki sınıftan birine mensuptur. Ya evliya-u şeytan, ya evliya rahman. Kafirleri dost kabul etmek iman ile çelişir. Hem iman hem de onları dost kabul etme olayı ikisi beraber bir kalpte toplanmaz. İman onları dost edinmemeyi gerektirir. Düşmanlık ve dostluğun imanla ilgisi değerlendirilmediğinden bugün Müslümanların çoğunluğu açısından dost düşman karma karışık hale gelmiş. Düşmanlarının oyununa gelen Müslüman yığınlar bunca zararlarına rağmen hala Allah'ın düşmanlarının ve kendisinin düşman olması gerekenlerin yardımcısı, destekleyicisi emrindeki hizmetçisi, kulu kölesi, askeri olabilmektedir. O yüzden sevgili müminler bugün başımıza gelen problemler İslam alemindeki perişanlıklar hep ister yöneticiler, ister bireysel olarak ilişkide bulunduklarımız ister yöneticilerin vasıtasıyla ülkenin topyekun dost ve düşman kabul ettikleri zihniyetlerin Kur'an'a göre belirlenmemesinden kaynaklanır. Yani Allah'ın dost edinin dediklerini dost edinmediğimiz, düşman edinin dediklerimizi dost edindiğimiz içindir. Bu kadar feci e, e, akıbetler, zulümler, Müslümanların horlanması, e, zulme muhatap olması, ölmesi, işgallere uğraması ve benzeri problemler. Öyleyse, öyleyse Allah'ın bize yasakladığı dostluğu tümüyle biz de kendi bünyemizden atacak, Allah'ın dost edinin dediği, Müslümanları ancak dost bilecek, kafirlere, müşriklere, tağutlara, zalimlere karşı ancak düşmanca bir tavır alacağız. Düşmanca tavır almak gördüğümüz kafirleri öldürmeye kalkmak veya devamlı savaş halinde bulunmak demek değildir. Bizim dinimize saldırmayan, bizi memleketlerimizden çıkarmayan kafirlerle insani ilişkilerimizde, insani ilişkilerde bulunmamızı Allah yasaklamaz. Mümtahine suresi 8. ayette belirtildiği gibi bu, insani ilişkilerimizi sürdürmek kalben onları dost edinmek anlamına gelmez. Dostlarımız tekrar edeyim, Allah'ın dostları olan müminler olmalıdır. Mezhebi ölçüler, içtihadi ölçüler, memleketle ilgili ölçüler, ırkla ilgili ölçüler, kanla ilgili ölçüler imanla alakalı dostluğu değiştirmez düşmanlık da ancak zalimlere karşı, ancak Allah'a karşı haddini, hududunu bilmeyen insanları Allah'ın dininden uzaklaştıranlara karşı söz konusudur. Evet, bu ölçülere riayet edersek bir, mümin kalma ihtimalimiz o oranda yükselir. İki, dünyada zilletten kurtulma ihtimalimiz Allah'ın dost kabul ettiklerini ve bizi ona karşı teşvik ettiklerini dost kabul edersek düşman kabul ettiklerini düşman kabul edersek o oranda dünyada izzetimiz, şerefimiz yeniden bize iade olacaktır. Allah kendi dostlarına yardım edecek. Düşmanlarına karşı dostluk yapanları onlardan sayacaktır. Evet, dostumuzu düşmanımızı bilmek, dostumuza dostluk yapmak, düşmanımıza karşı da onları dost haline dönüştürme imkanı varsa o tavırları takınmak değilse onların zararlarından kendimizi ve başkalarını sakındırmak temel görevlerimizdir. Allah'ı dost bilen, Allah'ın dostlarını dost bilen müminlere selam olsun. Evet, müminlere, dostlara, kardeşlere, Suriyeli, Iraklı, Iraklı ve diğer ülkelerdeki zulüm gören Müslümanlara en azından dualarımızla destek olalım. Zalimlere karşı işbirliği yapan kafirleri dost kabul eden bütün zalimlere karşı da onların ya hidayete ermesi için dualar edelim veya en küçük çapta onlarla sevgi ve samimiyet bağını Oluşturmayalım. Ela inne ahsen el kelam ve eblian nizam kelamullahül melikül azizül alem kemakalallahü tebarike ve teala fil kelam ve iza kure Kur'an festemi ola ve ansıto lalikum turhamun. Aüz bilahi min şeytanı raja mİsmi llahiır rahmanıır rahim. Inna dīna